Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil vesselam ala Muhammedin ve ala ve sahih-i ecma'in Kardeşlerim, kocanızı nasıl ikna edersiniz? Kötü alışkanlığı olan kocanızla nasıl en güzel şekilde mücadele edersiniz? İçeriğindeki kitap okumaya devam ediyoruz. Şeyha Eddihmeş isimli hanım yazarımızın kitabını. Bugün üçüncü kıssa, yaşanmış üçüncü hikayeyi okuyacağız inşallah. Gerçi içerik olarak nasıl etkide bulundur? Çünkü içeriyi gerçekten insanlar tarafından günah olarak algılanmayan, sıradan hatta olması gereken bir şeymiş gibi algılanan bir durum. Okuyalım, görelim. Ondan sonra üzerinde düşünülmesi gereken ve alınması gereken ibretler hususunda konuşacaklarımız var. Saliha bir hanımefendinin bize çanak anten ile ilgili başına gelen musibeti ve bu husustaki tecrübelerini aktaralım diyor yazarımız. Bana bu hanımefendi şunları anlatmıştı diyor. Kocam bu cihaza karşı büyülenmiş bir kimse gibiydi. Öyle ki evden her hafta 3-4 gün yastı namazından sonra çıkar, arkadaşlarıyla bir kahvehanede ya da bir başka mekanda sabah namazına kadar otururdu. Arkadaşlardan bir kısmı sigarada kullanıyorlardı. Bununla birlikte ben biliyordum ki, Böyle mekanlara kocama gerek ahlaki açıdan olsun gerekse de dini açıdan olsun zarar verebilecek insanları da akın ediyordu. Benden birkaç kez eve çanak anten almak hususuna izin istemişti ama ben her seferinde onu reddetmiştim. Daha sonra ise bu meseleyi iyiden iyiye düşünmeye başladım. Acaba evimize bir çanak anten alıp onu gerektiği ve sınırlı bir şekilde kullanmak mı gerekiyordu? Yoksa bu konudaki fikrimde sebat etmeliydim? Ancak bu sefer de kocam evinden uzak kalıyor. Daha da önemlisi kötü kimselerle arkadaşlıklar kuruyordu. Uzun bir süre düşündükten sonra kocama çanak anteni bazı şartlar dahilinde alabileceğini söyledim. Öncelikle televizyon sadece yatak odamıza konacaktı. Ve kesinlikle başka odalara taşınmayacaktı. Daha önceler yaptığı gibi haftanın 3-4 günü kahvehaneye gitmeyecekti. Çocukların büyüdüğü zaman ise anten evden çıkarılacaktı. Zira şu an için çocuklarım daha çok küçüktü. Kendi isteklerine göre hareket edemiyorlardı. Ancak büyüdükleri zaman evimde bir çanak antenin olması onların da bu hastalığa kapılmalarına neden olabilirdi. Gerçekten Salihadır bir hanımefendiymiş, basiretli bir hanımmış. Yuvasının saadeti ve kocasının selameti için çanak antenin girmesine razı oluyor ancak verebileceği zararları askere indirmek için şartlar koşuyor. Bu şartlardan birincisi sadece onların kontrol altında olabilecek şekilde yatak odasında bulunması. Kocasının evden haftanın birkaç günü dışarıya çıkmaması, kahvehane tür ortamlara gitmemesi ve çocuklar büyüdüğü zaman ise kesinlikle evden her ne şart olursa çıkartılması şartlarına koşuyor. Devam edelim. Çanak anteni evime kabul etmemdeki sebep ise kendisini kontrol altında tutabileceğim küçük bir kötülüğü kabullenip önüne geçilmesi güç felaketlere yol açabilecek büyük bir kötülüğü men etme, engelleme düşüncemdi. Zira ben evime bu aleti almasam bile kocam haftanın birkaç günü kahvehaneye gidiyor, gece geç vakitlere ve hatta bazı zamanlar sabahlara kadar orada kalıyordu. Ben evime bu aleti almakla en azından kocamın dinine ve ahlakına zarar veren edepsiz içerikli yayınlar yapan kanalları seyretmesinin önüne geçmiş olacaktım. Kardeşlerim, Burada fıkhi bir kaide var. Bu basiretti bacımız bu fıkhi kaideyi gözetmiş. Bu fıkhi kaiden irtika bu eḫafit dararlayın Yani iki zararlı durumdan en hafif olanı tercih etmek ve büyük bir zararı bu şekilde küçük bir zararla gidermek kaidesidir. İnsan mecbur kaldığı durumlarda böyle bir yöntem uygulayarak tabii ki onun altyapısını oluşturmak şartıyla ve devamlı olmamak şartıyla bir çözüm yolu tercih edebilir. Evet, bacımız devam ediyor. Burada önemli olan diğer bir nokta ise benim bizzat kendi nefsimdi. Zira bu bela beni de olumsuz yönden etkileyebilirdi. Evimde çanak antenin olmasıyla ben de dinen ve ahlaken uygun olmayan programları seyredebilirdim. Ya da zaman içerisinde bu aletin saldığı pis kokulara anlaşabilir, bunu benimseyebilirdim. Bunun için öncelikle kendi nefsimi sorguladım. Gördüm ki nefsim bu konuda kararlı ve bu belaya karşı dirençlidir. Ama her şeye rağmen kendi nefsim adına da bir takım kararlar almayı ihmal etmedim. Öncelikle kocam evdeyken onu hiç kullanmayacaktım. Sonra kocam izlerken dahi ben onu seyretmeyip en azından boş işlerle meşgul olmayacaktım. Subhanallah, boş işlerle meşgul olmayacaktım diye düşünen ve karar veren bir hanımefendi. Maşallah. Kocam şartlarımı kabul etti ve o kötü misafiri evime getirdi. Artık daha önceleri olduğu gibi arkadaşlarıyla sabahlara kadar kahvehanelerde oturmuyordu. İlk günler benim için çok acı vericiydi. Zira bu kötü misafir benim evimin huzurunu bozabilirdi ya da kocamın kötü ahlak edilmesine yol açabilirdi. Ancak sorunumun çözümü oturup üzülmek değil bu hususta büyük bir mücadele vermekti. Çana Kanten evime girmesiyle evliliğimizdeki sorun çözülmüş değildi. Bilakis mücadele daha yeni başlamıştı. Sorunumuzun çözümü kocamın bu beladan tamamen kurtulmasıyla ancak olacaktı. Ben gerek Çana Kanten evimden kolay bir şekilde çıkaramayacağımı, gerekse de kocamı bu büyük beladan kolay kolay kurtaramayacağımı biliyordum. Ancak Allah Teala'nın dilenmesi müstesna. Bundan dolayı çok sabretmem, ümitsizliğe kapılmam ve sorununu çözmede doğru adımlar atmam gerekiyordu. Tüm bu hususlarda dirençli bir davranış sergileyeceğime öncelikle kendi kendime verdim. Çana kanten eve girmesini kocamın ahlakını bozacak arkadaşlarından onu ayırmak için kabul etmiştim. Bu ilk etapta güzel bir adımdı. Çünkü onların kocamı etkilemeleri benim kocamı etkilememden daha fazla olmamalıydı ve yapmaya çalıştığım şeyi de yıkmamalıydılar. Çanak'ın eve girmesiyle beraber kocamı müstehcen kanalları izlemesi konusunda men etmiştim. Bu kanallar kahvehanelerde seyredilebilirdi ama benim evimde asla. Hayat edileyecek kanalları izlemesini büyük ölçüde sınırlandırmıştım. Çünkü televizyon izlerken ben de yanında olurdum. Ben kocamı bu şeytana av olarak bırakamazdım. Ne zaman televizyonu açsa ben de yanına otururdum ve odamın duvarlarını bile utandıracak bir sahne çıktığı zaman bana saygı olsun diye değiştirirdi. Fakat odanın dışında olduğum zamanlar o görüntüleri seyrediyordu. Ama tümünü düzeltemiyorsak bile bir kısmını düzeltelim diyordum. Çarak Ante'nin eve girmesi kocamda yasak olan bir şeyi elde etme duygusunu tatmin etmişti. Önemli bir tespit. Yasak olan bir şeyi elde etme duygusunu tatmin etmişti. Başkalarının eğlendiği şeylerden mahrum olmamıştı. Nitekim bir atasözünde şöyle diyordu. Yasaklanan her şey tatlı görünür. Gerçekten de öyledir. Nefse hoş gelecek, cazip gelecek ki ondan mücadele edilecek Bu mücadeleden dolayı sevap kazanacak, cennet elde edilecek bizinde. İnsanoğlu eğer kendisine yasaklanmış bir şeye ulaşırsa ona olan tutkusu ve düşüncesi azalır. Dolayısıyla bu durum kişiye doğru düşünme, araştırma ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme melekesi kazandırır. Aynı şekilde yasağa karşı ilgisi azalır ki böylece ileride ondan kurtulması daha kolay olur. İşte benim bu soruna bakışım böyleydi. Bilmiyorum bu düşüncem doğru muydu yoksa yanlış mıydı ama kocama faydası olmuştu. Burada bir parantez açmakta fayda var kardeşlerim. Evet yasaklanan şeyler tatlı görünür, cazip gözükür ve nefis ona karşı meyleder. Tutku ve düşünce tarzı ona doğru akar. Ancak burada çözüm herhangi bir mücadele etmeden kendi haline bırakarak ve o yasaklanan şeyi elde etmek mesela interneti Kontrolsüz ve sınırsız şekilde eve almak veya uydu antenlerini alıp televizyonları kontrolsüz bir şekilde insanların önüne, çocukların, ailelerin önüne sermek midir? Yoksa onlardan gelebilecek zararları giderecek bir mücadele ile beraber eve almak ve zararları gözüküp insan yolunun nefsi tatmin edildikten sonra da mücadele ile beraber onu dışarı atmak mı? Burada dikkat edilmesi gereken ve ders alması gereken kısım bu. Evet devam ediyorum bacamızın sözlerine. Yukarıda da belirttiğim gibi mücadelem yeni başlamıştı. Ve doğru adımlarla ben bu lanet şeyi evimden atmalıydım. Onun için şu adımları izledim. Öncelikle devamlı surette dua ediyordum. Zira dua bu mücadelemde bana yardım edecek en büyük yol arkadaşımdı. Dua her türlü manevi hastalığı yok edici bir ilaçtır. Duasız bir insan savaş meydanında silahsız bir askere benzer. Her an kendisine bir tehlike isabet edebilir. Yol ne kadar uzun olursa olsun ayaklarımızın sabit kalmasını sağlayan en önemli vesiledir dua. Ve Allah'ın izniyle de başarının en önemli anahtarıdır. Bunları bildiğim için hayatımın bütününde dua etmek vardı. Ama ihlasla, samimiyetle, dilinden dökülenlere kalbin şahitlik yapmasıyla ve kabul edileceğine ümit ederek ve ısrarla dua etmek. Artık devamlı Allah'a dua etmekle meşgul oluyordum. İkinci olarak çok sadaka vermeye başlamıştım. Çünkü sadaka vermek belayı def ederdi. Bizzat kendi evimde insan ve cin şeytanlarının sandığının bulunmasından daha büyük bir bela olabilir miydi? Üçüncü olarak giyinişime ve elbiselerime olabildiğine özen gösterdim. Evde devamlı bakımlı geziyor ve bu amaçla saçlarımı tarıyordum. Evimin ve özellikle de yatak odamın düzenine çok dikkat ediyordum. Böylece kocamın bütün ilgisini üzerime çekmeyi ve olabildiğince o beladan uzak durmasını sağlıyordum. Dördüncü olarak da odada hep yanında olurdum. Televizyonun bulunduğu odadayken hep yanında olurdum. Sırtımı televizyona çevirir, yüzümü de kocama doğru çevirirdim. Onun da hoşuna gideceğini bildiğim şeyleri konuşurdum. Böyle davranarak, Kelebeklerin ışığa yöneldikleri gibi bana yönelmesini sağlıyordum. Belki bu son söylediklerimin bir önemi olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bizzat kendi tecrübelerime dayanarak bunun gerçekten en etkili yöntemlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bil ki bu cihaz bir hanım olarak senden rakibindir. Senden göz bebeğin olan kocanı çekip almak istiyor. Bu sebepten dolayı onunla mücadele etmelisin. Özellikle onunla konuşurken tatlı dil kullanmayı Onunla ilgilenmeyi, onu kendine çekmeyi sakın ihmal etme. Akşam olduğu zaman en güzel elbiselerini giyin ve süslenmeyi de sakın ihmal etme. Kocana olabildiğince vakit ayır. Aksi halde bu cihaz sana galip gelir, kocanın elinden alır. Gece gündüz kocanı onun karşısına bulursun. Dini ve ahlakı bozulur, kalbi ölür. Subhanallah. Kocanı onun karşısına bulursun yani sen kaybedersin. Aynı zamanda kocanın dini ve ahlakı bozulur. Sana olumsuz yansır ve kalbi de ölür. Bir evin direğinin dini ve ahlakı bozulursa, kalbi ölürse sonuç ne olur? Allah korusun. Bu durum evlerimizde çok görülen olaylardan biridir. Kadınların kocalarıyla bu cihaz yüzünden sorunlar yaşadıklarını hep duyduk, gördük. Eşler arası birçok problemin çıkmasına bu cihaz sebep olmuştur. Öyle ki problemler büyümüş ve eşler boşanmaya kadar gitmişlerdir. Bu cihazı evden çıkartma mücadelesi hususunda... Beşinci adım olarak ise kocanızın dini duygularını güçlendirmeye çalışmanız gerekmektedir demektedir bu hanımefendi. Çünkü bu cihazı isteyenin imanının zayıf olması nedeniyle bu bela evinize girmiştir. Nitekim benim kocamın da imanının zayıf olması evimize bu kötü misafirin girmesine neden olmuştur. Bunun için de öncelikle bu zafiyeti gidermem gerekiyor. Elbette onu nefrete sürükleyecek dini dersler vererek, konferanslar düzenleyerek bu iş olmazdı. Zaman zaman bir yudumsu mesabesinde onun kalbine etki edecek birkaç söz bile kişinin kalbinde imanın kuvvetlenmesine yol açabilirdi. Bununla birlikte kocamı etkileyeceğini düşündüğüm kitap, dergi ve broşür gibi şeyleri onun elinin altında tutuyordum. Ama ondan bunlar okumasını kesinlikle istemezdim. Bazen günler geçer, hiçbir şey eline sürmezdi. Bazen ise ortada görünür bir yere koyduğum bir kitapçık, bir risale ilgisini çeker, alır ve incelerdi. Aynı şekilde ben de onun göreceği bir şekilde bir dergi elime alır, sanki ilk defa okuyormuş gibi ona bir göz atar, sonra kocamı tühmet altına bırakmadan genel yorumlar yapardım. Ayrıca arabaya bindiğimizde Allah'ı hatırlatacak, kıyamet gününün dehşetinden mahseten kasetler açardım. Ona kesinlikle bu kaseti dinle demezdim ve bizzat kendim dinlemek istediğimi, Allah'ı hatırlatacak sözler dinlemekle ne büyük sevaplara erişeceğimizi söylerdim. Kaset seçiminde ise çok dikkatli davranırdım. Kocamın da dinleyeceği ve dinlediği zaman etkileneceği konular seçerdim. Dinlemek istemediği zaman ya da kapatmamı söylediği zaman ise hemen kapatırdım. Israr etmezdim. Tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki, ona birkaç kaset dinletmeyi başardığın zaman arkası gelecek ve bir müddet sonra kendisini dinlemeye başlayacaktır. Kadının dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi de kocasına karşı kullandığı üslubudur. Öncelikle kocana ondan daha üstün olduğunu, dini duygularının ondan daha canlı olduğunu, onun ise kötü ve dinine karşı ihmalkar birisi olduğunu düşündüğünü ona asla sezdirmemelisin. Bu mesajı ona vermemelisin. Onunla ince, yumuşak ve kalplere tesir edecek bir üsüpla konuşmalısın. Onunla kuracağın diyalogda istişare havasını vermelisin. Bol bol örnekler vererek onunla konuşmasını sağlamalısın. Şayet bir kötülüğü terk edecek olursa bunun senin elinde olacağı hissini uyandırmamalısın. Şayet erkek bir şeyi terk edecek bile olsa bunun sebebinin karısından çekinmesi ya da onun etkisi olduğunu düşünürse bu olumsuz sonuçlar doğurur. Erkek, yaratılışı gereği kadının ona emretmesini, ondan üstün olmasını kabullenmek istemez. Sonuç olarak benim yolum çok uzundu. Sabır ve metanet gerektiriyordu. Ancak ben hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, ağır ağır da olsa hedefime doğru yürüdüm ve Allah'ın izniyle dört sene gibi bir zaman zarfında hedefime ulaşmıştım. Dört sene. Kocam bir gece eve geldi ve Artık bu cihazı evimizden atmamız gerektiğini bana müjdelemişti. Maşallah, bârekallah. Bismillah ve elhamdülillah. Ve ve Çanak antenden rahatsız olup da bunu uzun bir mücadele sonunda evinden çıkartmayı başaran bu hanım kardeşimizin hikayesini değerlendirmeden ve bu kıssadan elde edilen ibretlere girmeden önce dikkatinizi bu önemli konuya çekmek istiyorum diyor. Yazarımız Şeyh Etlihmeş ve devamen diyor ki çanak anteninin eve girmesi küçümsenecek bir fiil değildir. Zira bu vesileyle yaklaşık bine yakın belki de daha fazla televizyon kanalını takip edebilme imkanı vardır. Elbette ki bu kanalların birçoğu da İslam'a ve İslami değerlere uygun programlar yapmamaktadır. Aksine İslami değerlerin zıttına bunu değersiz kalıcı programlar yapmaktadır. Çanak evine girmesiyle artık yabancı film yıldızları, açık saçık artistler, topçular, şarkıcılar evine misafir olacaklar. Silahlar, çıplak kadın ve erkek görüntüleri, her türlü sarhoşluk veren içecekler, Allah ve Rasulünün haram kıldığı müzik, tüm ev halkının evimize gelen bu kötü misafirlerden gösterilen bu gayri İslam yaşantıdan etkilenmemesi hiç mümkün olur mu? Acaba çağın müptelası olan bu alet bize ne öğretebilir ki? Her şeyden önemlisi bu aletin karşısına geçip zaman öldürmek bizzat haramın kendisi değil midir? Acaba aynı yatakta yatan kadın ve erkeğe bakmanın ya da bir erkeğin bütünüyle soyunmuş bir kadına bakmasının yine bir kadının soyunmuş bir erkeğe bakmasının hükmü nedir? Böyle bir tutum Allahu Teala'nın Nur Suresi 30 ve 31. ayetlerindeki şu emrin açık bir isyan değil midir? Mü'min erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini korusunlar. Bu onlar için en güvenceli arınma yoludur. Hiç şüphesiz onlar ne yaparsa Allah ondan haberdardır. Mü'min kadınlara da de ki gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar ve mahrem yerlerini korusunlar. Peki tüm bu pis misafirlerle birlikte çocuklarımızı İslami bir yaşam şekli üzerine yetiştirmemiz nasıl mümkün olur? Yarın çocuklarımız televizyonda gördüğümüz programlardaki gibi bir hayat kurmak isterlerse bunun sorumlusu bizler olmayacak mıyız? Oğlumuz istediği kızla beraber olup gezmek ve eğlenmek isterse kızımız kendisine erkek arkadaşlar edinmek ve onlarla filmlerde gördüğü gibi bir hayat sürmek isterse yarın bu isteklerden dolayı evlatlarımızı nasıl suçlayabiliriz ki? İşte tüm bu saydığım ve saymadığım nice sebeplerden dolayı bir kadın Kocasına karşı bu cihazı evine sokmasında pasif olma ya da önemsememe veya daha da kötüsü bunu talep etme, isteme gibi bir tavır takınmaması gerekir. Çünkü erkekler bu cihaza karşı büyülenmiş olmasalar her gün kahvehane ve benzeri değişik mekanlara gitmezlerdi. Evinde yetişkin çocukların olabilir ya da kendin ona katılabilirsin. O evine girerse evinin işlerini, çocuklarının bakımını ve terbiyesini ihmal edebilirsin. Aynı zamanda senin dinine, ahlakına ve kalbine karşı tehlike arz etmektedir. Bana bir bacım bu geçen sebeplerden dolayı çanak anteni nasıl reddettiğini anlatmıştı. Şöyle ki, kocam bana çanak anten getireceğini ve takacağını söyledi. Ben de kesin bir şekilde reddettim. Ertesi gün olunca eve girerken elinde gördüm kutu içerisinde. Buna karşı yerimden öfkeyle ve sinirle kalktım ve dedim ki vallahi eğer bu çanak evime girerse ben bu evden çıkarım. O gün boyunca anten kutu içerisinde durdu. Ne onu çıkardı ne de taktı. Ertesi gün olunca onu evden çıkardı. Evet, hak hususunda sabahkar olmak mutlaka Allah'ın müdmeğiyle netice getirecektir. Kardeşlerim bu girişten sonra bundan önceki ses kayıtında dile getirdiğimiz çanak anten mücadelesi veren Salihah Hanım'ın hikayesi üzerine düşünelim ve bundan çıkartılan ibretlere göz atalım. Birincisi, bu hayat hikayesinde en önemli noktalardan bir tanesi, bu hanım kardeşimizin öncelikle kendisinin dini açıdan hassas olmasıdır. En önemli mevzu budur, kendisinin bu hanımın dini açıdan hassas olmasıdır. Bugün birçok erkeğin bile idrak etmekten aciz kaldığı bir belanın farkındaydı bu hanım kardeşimiz. Evine çalak antenin girmesiyle ne büyük musibetlere maruz kalacağını çok iyi idrak etmişti. Bu her şeyden önce Yüce Rabbin rızasının olmayacağı bir durumdu. Çanak antenin girmesi, televizyonlara takılması ve o anten kanalıyla evlere girecek kontrolsüz kanalların seyredilmesi Rabbimizin rızasının olmayacağı bir durumdu. İşte hanım kardeşimizin bu durumun bilincinde olması bu hikayenin en çok ders alınacak yönüdür. Gerçekten öyle bilinmelidir ki günahların toplumda ve ailede her zaman için çok kötü tesirler olmuştur. Allahu Teala'nın bütün emir ve yasakları bizlerin dünya ve ahiret saadeti içindir. Çok önemli bir tespit. Allahü Teala her neyi emretmişse ve her neyi yasaklamışsa, bu biz kulları için dünya ve ahiret saadeti sebebidir. Ne zaman ki bir toplum, bir millet veya bir aile veya buna benzer bir topluk Allah'ın emirlerine riayet etmez ve yasaklarından kaçınmazsa, işte o zaman o toplumda huzur ve güven kaybolur. Hem dünya saadeti hem de ahiret saadeti yok olur. Bu aile içinde de aynıdır, diğer topluluklar içinde de aynıdır. Bizler ailevi mutluluğu ancak, evimizde Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamakla sağlayabiliriz. Burayı önemine binaen tekrar etmekte fayda görüyorum. Bizler ailevi mutluluğu ancak, evimizde Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamakla sağlayabiliriz. Evimiz dışındaki diğer ortamlardaki mutluluğu da aynı şekilde. Ancak Allah'ı razı edecek işler yapmakla, onun istediği bir hayat standartına, onun istediği hayat sınırlarına riayet etmekle mutluluğu sağlayabilir, temin edebiliriz. Bunun aksi bir tutum ise hiç şüphesiz yaşadığımız hayatı bize zindan etmeye yetecektir. Bugün aile sorunlarından bahseden birçok kardeşimizin gözden kaçırdığı husus budur. Kendileri bizzat Allah'ın razı olduğu ve olmadığı bir hayat tarzını bilmekten çok uzaktırlar. Yani yaşadığı hayat tarzı Rabbimizin razı olduğu, hoşnut olduğu ve bundan dolayı ona sevap yazılmasını meleklerin emrettiği bir hayat mıdır? Yoksa razı olmadığı ve dolayısıyla bu yaşam tarzında dolayı ona günahların yazıla geldiği bir hayat mı yaşıyor bunu bilmekten çok uzaktır insanların çoğunluğu. Evlerinde İslami bir yaşam tarzından bahsetmek neredeyse mümkün değildir. ümmet Muhammed olarak hallerimiz budur maalesef. Evlerimizde İslami bir yaşam tarzından bahsetmek neredeyse mümkün değil. Ama bununla birlikte kocalarından şikayet ederler, aile yaşamlarının mutluluk ve saadetten uzak olduğunu söylerler. İşte benim burada tüm hanım kardeşlerime nasihatim kendilerinin İslami esaslara karşı bilinçli olmalarıdır. Ne kadar Allah'ı ve yüce dinini tanırlar ve ona uymak için gayret ederlerse o kadar dünya ve ahiret saadetini yakalayacaklardır. Evet huzursuzluk içerisinde olan ailelere ve insanlara önemli bir ipucu tüyo. Ne kadar çok Allah'ı ve yüce dinini tanır ve o tanıdığınız dine uygun hayat sürmek üzere gayret ederseniz o kadar çok dünya ve ahiret saadetini yakalarsınız. Aksi halde ise sonuç hüsrandan başka bir şey olmayacaktır. Bahsi geçen hikayeden elde edilen ikinci husus, bu dindar bacımız kocasına gördüğü hastalıkla mücadeleye başlamadan önce bizzat kendi nefsini sorguladı. Birçok kötülüğe yol açması muhtemel bir şeyi kendi evine misafir etmeden önce bizzat kendisini bu belaya karşı sınadı. Ne zaman ki bu husustan kesin bir şekilde emin oldu, yani o eve girecek kötü misafirin tuzaklarına düşmekten kendisini güvende hissettiği nefsinin aziminden dolayı işte o zaman çözüm için düşündüğü yöntemlere başvurdu. Çözüm yolunda ilerlerken de bir an için dahi taviz vermedi. Çünkü mücadelesi Allah içindi, dine uygun bir hayat yaşamak içindi, aile huzurunu sağlamak içindi. İşte bundan dolayı asla karşılaştığı sıkıntılardan dolayı taviz vermedi. Kocası evde olmadığı zamanlarda asla televizyon açmadı. Kocası evde olmadığı zamanlarda asla televizyon açmadı. Hatta kocası seyrederken dahi kocasının yanında oturdu ama televizyona karşı hep sırtı dönüktü. İşte özellikle böyle davranarak tepkisini, günahlara karşı hassasiyetini kocasına karşı hal diliyle anlatıyordu. Yani bu senin yaptığından razı değilim. Bu bir günahtır. Ben bu günaha düşmek istemiyorum ama seninle kaybetmek istemiyorum mesajıdır. Çoğu zamanlarda dilimizle anlatamadığımız bir meseleyi tavırlarımızla hal ve hareketlerimizi anlatmak başarılı olmanın temel ilkelerindendir. Bu bacımız bu kötü misafirden sadece kendisini korumakla kalmadı, evlatlarını da korumak için uğraş verdi. Şartlarından birisi de buydu zaten. Bunun için çana anteninin eve gelmesi için ilk şart olarak çocuklarının büyümesiyle birlikte bu aletin evden çıkması şartını getirmişti. Bununla birlikte televizyonu yatak odasına koyarak çocukların gözünün önünden uzak tuttu ve onların da etkilenmesinin önüne geçti. Elde edilen üçüncü ibret bazen iki olumsuz durumdan birini mecburen tercih etmek zorunda kalabiliriz. Bu hanım bacımızın içinde bulunduğu durum gibi bir duruma düşebiliriz. Nitekim o kocasını dinen ve ahlaken kaybetmek riski ve evine çanak anten girdirmek Arasında tercihte bulundu. Kocasını kaybetmemek adına diğer hafif olan zararını bertaraf edebileceğini düşündüğü kötü hususu, olumsuz durumu tercih etti. İşte böyle durumlarda çok iyi tercih yapmak zorundayız. Olayın kahramanı olan hanımefendi iki kötü durum ile karşı karşıya kalmıştı ve o büyük bir kötülüğün önüne geçmek için kontrol altına alıp zamanla yok edebileceği küçük kötülüğü tercih etti. Yani iki büyük zararın hafif olanını tercih etti. Ancak bu çok hassas ve inci bir noktadır. Zira küçük gördüğümüz bir kötülük zaman içerisinde haberimiz dahi olmadan büyük musibetlere yol açabilir. Nitekim bacımız evine çanak antenin girmesine izin vermesiyle birlikte kendisi de bu hastalığa müptela olabilirdi. Hatta daha ileri zamanlarda çocukları da bu beladan etkilenebilirdi. Ancak bu. Yuvayı yapan dişi kuş olan bu hanımefendi işi baştan sıkı tutarak bu küçük kötülüğün büyümesine izin vermedi. Dördüncü elde edeceğimiz ibret, olayın kahramanı olan bacımızın başarısının altına yatan en büyük etken ise dua ve sadaka vermektir. Dua konusu üzerinde bir önceki kısa hakkında yeterince durduğumuzu umuyorum. Sadaka mevzusu ise üzerimizdeki bela ve musibetlerin dağılmasında en önemli faktörlerden bir tanesidir. Nitekim Asulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam Tirmizi'nin ve İbn-i Maci'nin Ahmet bin Hamel'in müsnelinde gelen bir hadis. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Yine bir başka hadiste Tirmizi'de benzeri olmak üzere Albani Rahimullah'ın Sahihül ül camide hasenlediği bir hadis. Gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür buyurmakta Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Gizli verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Kardeşlerim bu kısa vesilesiyle söylenecek beşinci husus ise direkt bu saliha bacımızın kendisine söylenecek taltif sözleridir. Son sözümüz şudur ki ey kahraman bacımız yaşadığımız şu zamanda birçok kimsenin farkında dahi varmadığı ve hatta umursamadığı bir kötülüğe vakıf olman, bunu öncelikle kendi nefsinden daha sonra da kocanın ve çocuklarının üzerinden uzak tutman için mücadele vermen, mücadelende asla yılmaman, ümitsizliğe düşmemen ve başarıya ulaşmak için salih amellere yapışmandan dolayı Rabbim senden razı olsun ve seni firdevs cennetleri mükafatlandırsın. Aynı şekilde bunu bir dava edinip kendisini bunun tehlikelerinden öncelikle koruyan ve aile fertlerini de toplumda bu beladan uzak tutma mücadelesi veren tüm erkek ve kadın Müslüman kardeşlerimizi de Rabbimiz razı olduğu ve Firdevs cennetlerine girdirdiği kullanmanı Amin.